rahmetine sığındım Allah'ım benim şu cemaatimi helak etme mağfiret eyle zira bunlar seni ve beni bilmiyorlar peygamber sadrı sinesi dövene ve bin hakaretle canavar gibi karşısına çıkanlara gönülsüz bütün hayatı boyunca hep böyle tatlı davranıyor ve dikenli yolun hakkını veriyor. Daha doğrusu, iradenin hakkını veriyor. Allah inayetini sizinle beraber eylesin. Niçin bu kadar üzerinde duruyorsunuz? Berat-ı istihlal nevinden mevzua girerken, sizi bekleyen vazifelere dikkatinizi istirham ettim. Arz etmişimdir. Ama ara sıra, şu nebi de gördüğünüz o gönül burkuntusu var ya, işte ben de onu aşamıyorum. Diyorum ki, neden de acaba Karşıların atlat okyanusu çıkınca dünyanın o karanlık denizin ötesine İslam dinini götürmediler, neden de acaba o cephenin ne günahı vardı, Hz. Muhammed'in adını duyamadı, Kur'an'ı tanıyamadı, peygamberleri bilemedi, ne günahı vardı? İçimden geçiyor. Ve sonra hicap ediyorum, hicap ediyorum, zira sesimin soluğumu kesecek, başka bir düşünce, bütün düşünce ufkumu sarıyor. Ve bu düşüncede şu bana diyor ki bir şey, biri bana diyor ki, benim şu çatlak sesle haykırdığım gibi, o dünyanın ne günahı var ki, miskin miskin oturuyorsunuz da oralara gitmiyorsunuz. O dünyanın ne günahı var. Bu kürtüden birkaç pazar evvel yine bir çığlık halinde size seslenmiştim. Gidip de bir çığlık, bir çığlık olup dönen arkadaşlarımızın çığlığına tercüman olmaya çalışmıştım. Tacikistan'dan bir mısra öylemiş, Özbekistan adına bir beyit dile getirmiş. Türkistan adına bir mısra dile getirmiş, soydaşınızın, dindaşınızın dehterini şerh etmeye çalışmıştım. Ne günahı var bu ülkelerin, ne günah var ki kitap bekliyor, kitap bulamıyorlar, band bekliyor, band bulamıyorlar, kaset bekliyor, bulamıyorlar, elifbe bekliyor, bulamıyorlar. Bir şer ağından kurtulurken başka bir şer ağı, içinden çıkılmaz örümcek ağı gibi ağını kurmuş, onları bekliyor. Bir girdaptan çıkacak, başka bir girdaba tutulacaklar. İmdatına koşmazsanız, diriler koşmadı imdadına, akif bir yerde ümitsizlik içinde, bari baba kalk sen koş der. Arnavutluk yanıyor, hem bu defa çok müthiş, bu üçüncü yanışı yine yanıyor. Siz Arnavutluk'tan alın, Gümülcine, İskeçe'ye uğrayın, Tofya'da biraz dolaşın, Cuma balada bir aram eyleyin, Kavala'da biraz durun dinlenin, Harab olmuş mescitlerin temellerine bakın, hakile yeksan olan medreselere bir selam çakın. Ahster evlik ettik, imdadınıza koşamadık deyin. Burkulun, göz yaşlarınız bir bulut olsun. Hassetle yanan sinelerin imdadına koştun ve gülmekten utan. İslam dünyası ağlarken Allah aşkına gülmekten utanın. Dünyanız ağlarken Allah aşkına gülmekten utanın. <Gülüyor> Sana sitem yaraşmazdı. Bana da sitem etmek yakışmazdı. Ey Rab! Ey Rab! 30 senedir ben hep bu terbiyesizliği ettim. Azametin hakkı için Beni de cemaati de bağışla. Azametin hakkı için bağışla. Ben maratona çıktığınız yolun çok çetin olduğunu size anlatıyordum. Sizi bekleyen işler adına mesuliyet ve mükelleziyetin sınırlarını gözünüzün önüne sermek için bir dertli, sinesi, delik birisi olarak bir ahu emin olun Birinin içini çığlı olup hüzunuza geldim ve bu arada inkisarımı dile getirdim.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 Maratona çıktığınız yolun çok çetin olduğunu size anlatıyorum. Sizi bekleyen işler adına, mesuliyet ve mükellefiyetinizin sınırlarını gözünüzün önüne sermek için bir dertli sinesi delik birisi olarak bir ahu elin olup inilti bir çığlı olup huzurunuza geldin ve bu arada intisarımı dile getirdin. Bunu da benim insanlığıma verin. 50 senelik bir türlü kabuk bağlamayan yarama verin. Dannediyorum sizin de o kadar yaranız var. Vardır. Hz. Muhammed cemaat olur da yaralı olmamak mümkün değil, Var. vardır, inniyorsunuzdur. Gecelerimiz onun şahidi olsun. Ben de hakkınızda hüsnü şahidi olacağım. Bana o kadarcık iki kelimecik konuşma fırsatı verirsenin şahidi olacağım. Bilenin iradelerinizle Yolun Çetinliğine rağmen Hadiseler Karşısında pes etmeyin Çokları bir Miktar yürür de bu yolda Dönemecin birinde Başlarına gelen şeylerle Bıkar Tedbir der, ihtiyat der, teyakkuz der Kenara çekilir Etliye, sütliye Karışmazlar ve rahat ederler ama yolu değildir o böyle yapmamıştır onun yapmadığı şeyleri makul görmeden şeytandan Allah'a sığınıyor gibi Allah'a sığınırım o ihtiyat değil irtidattır o tedbir değil geriye gitmektir o teyakkuz değil kaflete almaktır. Bin dönemek karşınıza çıksa Sarsılmadan Hep aynı şeyi söyleyeceksiniz Bir güfte Bestesini siz yapacaksınız Çıktık dikenli yollara Dönmemeye karar verdik geriye Bestelenin bu bilemeyeceğim Çok yakışıklı bir şey olmadı Ama şu anda kisiyatımın ifadesidir Çıktık dikenli yollara Söz verdik Allah'a, geriye dönmeyeceğiz. Bizim bestemiz olsun. Dönersek kalleşiz. Dönersek kalleşiz. Söz verin. Ancak o zaman, ancak o zaman mesafelerin canını okuyacağız. Ancak o zaman yollar dürülecek. Ancak o zaman aşılmaz köprüler geçilecek. Ancak o zaman dağlar, dereler, tepeler, kemerveste yubudiyet içinde bel kıracak, boyun bükecek. Gelç diyecek. Tepeler dümdüz olacak. Dümdüz yeller pürüzsüz olacak. Ama azmetmek lazım. Teleyin nefassızlığına rağmen Semeyin vefasızlığına rağmen, dostun vefasızlığına rağmen, düşmanın tecavüzüne rağmen, süperlerin kinine, nefretine, gayzına rağmen söz verecek ve dönmeyeceksin. Senin adın bu dönmeyen, senin içinde dönenlere hakikati tanımadılar. Sen olduktan sonra dönenin adı mürtet. Mürtet. مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ فَسَوْفَ يَعْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Gözüne kurban olduğum, gel o cemaat sen olur. يُحَبُّهُمْ <gülüyor> وَيُحَبُّونَهُ Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı seviyorlar. Allah onları seviyor, hayır. Onlar da Allah'ın delisi. Resulullah'ın delisi, Kur'an'ın delisi. Men minkum. Dönerseniz, Allah diyor ki, sizi de işe yaramayan, eski üskü, bir fani bir elbise gibi alır, bir kenara kırır. Başa geçirilebilecek yeni bir elbise getirin ben. Yeni bir bak kuruyorum. Yeni bir tip, yeni bir stil, yeni bir ruh, yeni bir mana. Muhammed'in imana. Vasfı. Bunlar Allah'ı severler. Allah'tır bunları sever. Yüzü yerde derler. Mahviyet içinde. Mütevazi. Tevazu kanatları yerlere kadar inik. Küfle karşı burunları bulutlar kadar dik. Tevazu kanatları İmana ve mümine karşı yerlere kadar ünik Burunları küfre karşı bulutlar gibi dipdik Öyle bir cemaat getiririm diyor Eskiyi kenara atarım Ben azizü cebbarım Yemiyi getir yerine koy fi fisebilillah وَلَا يَخَغْفُونَ لَوْمَ تَلَا۪يمٌ delisi, yolumun delisi Yola çıkar ve mücadele ederler Kınlayacaklarmış Alayı alacaklarmış istihza edeceklermiş Kale bile almazlar Umurlarında değildir Vicdanlarımızla Kalibrasyon yapıp yerinizin gerçekten burada olduğunu inşallah tayin etmişinizdir. Ben tembih edinceye kadar belki yerimize dönüp bakmamıştınız. Ama ayetin ortaya koyduğu küstaslarla sizde vicdanınızı kalibre edin. Frekasta doğru sesini bulmaya çalışın. Ve zannediyorum o ses dalga dalga gidecek. Men yeter deden sonraki o dört cümlecik içinde sizin hakikatinizi, düşünce hakikatinizi, ruh hakikatinizi, mana hakikatinizi, soluk soluk vicdanınızı üfleyecektir. Evet, buyur. Evet, biz oyuz. Serlevha yattı, mahiyet de onu ifade ediyordu. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bay'un Allah'ı anmadan, Allah için olmadan, çarşı pazar ve ticaret, dünya mağmenal, makam mansır, hiçbir şey onlara anı koyamaz. O yiğitleri bu nur ayetinden bir ayet atlayarak gelen üçüncü ayet, nur ayeti sizin dünyanızla alakalı bir ayet. Onun altındaki ikinci ayet, büyütin büyûtin Allah. Mabetler kapanabilir. Mescitlere giden yolları pas tutabilir. O kapılarda da paslı kilitler bulunabilir. Ama bir kesim evler olacak. Her şeye rağmen apatik devam edecek. Allah'tan izin var evlere. Fi din Allah. ferman var. Açık olacak evler. Mescit haline getirilen evler. İnanmış başların içinde secde ettiği evler. İnanmış sinelerin Allah diye inlediği evler. Mescidin fonksiyonu eda eden evler. Nur ayeti. Ev ayeti. Evler ayeti. Ve sonra erler ayeti. Yiğitler ayeti peşi peşini. <Sessizlik> Rıcalun la tülhihim. Erler. Size demiştim. Tamamı hıfsında yok. Kalk yiğitim uykudan. Kalk kibarımdan alen. Ricalun La tülhihim ticaretun Ve la mayunan vikrillah Ve ikhamis salah Onlar hesaplarını bir şeye bağlamışlar. Gözlerin ve kalplerin Döneceği o günden çok korkuyor. Hesaptan, Allah'ın özelliklerinden, sırahtan, defterlerin uçuşmasından, kefelerin birinden birinin ağır basmasından, bütün hesaplarını oraya bağlamışlar ve gözleri dönmüş, bakışları bulanmış, başları dönüyor, kalplerinde burkuntu, işleri bu zavriyeden ele aldıklarından ötürü hiçbir şey onları vazifelerinden koymaz ki bakışları başka zaviyeleri başka değerlendirmeleri başka ölçüleri başka siz başkasınız gelin o başkalardan olun hani Allah'ın sizi siler yerinize başkalarını getirin dediği işte o başkalardan olun in yeşşe yüthibukum ve ye'etibi harikini çekin Dilerse sizi götürür, solmayan, pörsüm yiyen, yaprak dökmeyen, Hazar mevsiminde bile çamlar ve çınarlar gibi yemyeşil salınıp duran birini getirir. 20. asrın minaresinin başında durmuş veya Hicri 14. asrın minaresinin başında durmuş, sureten medeni, sireten endeni mabedden, mescitten uzaklaşmış insanları camiye davet eden çağın müezzini seslenirken, size seslenirken öyle diyor veya sizin gölgeler olarak önünüzü alan hakka ulaşmanıza engel olan kimselere Ey mezarı i ve Beddat baklar. Gelen neslin önünde durmayın, çekilin! Mezar sizi bekliyor! Taha kayfı Kur'aniye'yi kainat üzerinde temevvüç saz edecek olan nesli cedid gelsin nesli cedid gelsin nesli cedid gelsin in yaşa ve yati bi halqin Allah dilerse bayaklamış örtmüş kazan görmeden yaprak dökmüş düz yollarda yolunu şaşırmış der ve perişanları bir kenara iter ve nesli cedidi getirir. Hareket eden mezarları bir tarafa iter. Canlı cenazeleri bir tarafa iter. Cibril gibi geçtikleri yollara hayat saçan canlıları getirir. Ben sizin çehrelerinizde o neslin rüyalarını görüyorum. 30 senedir benden de bir 30 sene öteye gitseniz 60 sene öteye gitseniz 70 sene öteye gitseniz sizin öyle röyalarınıızı gören kimseleri göreceksiniz. Ve bütün bir hayat boyu elinde incelerden ince inesi ve incelerden ince bir dantelanın başında her gün bir iplik çekerek çok şükür dantelamıza bir ip daha kazandırdık diyerek ...sizin yolunuzu bekleyenler olmuş. 80 küsür sene... ...kurduğu an başında... ...sizin yolunuzu bekleyenler olmuş. Mezarda bekleyenlerin hattı hesabı yok. Hz. Muhammed'e kadar bunlar o kadar çok ki... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...sayamam ben bunlar. Yolunuz beklenmiş. Gelin bu yollara, yolsuzlaşan yollara, yeniden onun onurunu ve şerefini siz kazandırın. Vediye-i senada, seniye-i vedada, sürçülisan oldu, seniye-i vedada, sizi bekleyenlere, size diyecekler bir gün, orada. Ve zannediyorum, o gün sizin bestenizi söyleyenlerin başında da Allah Resulü gelecektir. Tala'l-Vedru <gülüyor> Aleyna onun medineye girdiği gibi İslam'ın onurunun kendisine kazandırılması şerefinin kendisine kazandırılması tepesine ulaşacaksınız bu arada siz bir zaman şanlı soyunuzda ona senye-i veda türküsü çaktınız ikinci destanı da ruhaniler bir dönemeci tutup, size söyleyecekler. <gülüyor> Yola yollara Kaybettiği şeref ve onur iade edeceksiniz. Onur iadesinden bahsediliyor. Yakın tarihte, gazetelerde, parlamentoda onur iadesinden bahisler açılıyor. Yollara onurunu siz iade edeceksiniz. Köprüler sizinle şereflenecek. Yollar sizinle şereflenecek. Bağlar, bahçeler siz bülbül olacak ve güller sizinle şereflenecek yeniden onuruna kavuşacak ama çok çetin olan bu cennet yolunda dikenlere takılıp kalmayacaksınız ayağıma diken battı diye oturup onu çıkarmakla meşgul olmayacaksınız yahu bu da geçer diyeceksiniz yolun sonuna varacağınız ana kadar Kendinizi düşünmeyeceksiniz. Ağustos böceği sizlere seslenmenin ettiği ilhamlarla bana çatlayıncaya kadar öten insan imajını ilham etmiş. Çatlayıncaya kadar, çatlayıncaya kadar öteceksiniz. Ötecek hak ve tercüman olacaksınız. Allah Resulü yollarda ve sellem. hiç yılmadan, sanmadan, herkes ve her şeyle vefasız, biraz evvel kapıların kapanışı, bugünkü dersin getirdiği şeylerdi, düşündüğüm, taşındığım şeyler değildi. Ara sıra göğsünü gerip onu himaye eden Ebu Bekir'de olmasa yollar ne çetin ne amansızdı. Hadiseler ne imansızdı. Arasıra o ona karşı bir kalkan gibi dikilir. Adam Allah birdir diye öldürecek misiniz? Kaldı ki ap açık mürhanlarla delillerle Peygamber olarak geldi bu size. Bu söz tarihte ilk defa Hazreti Ebubekir Bekir tarafından söylenmiyordu. Hazreti Musa'nın başına çullanırken, Firavunca düşünce, Hazreti Musa'da İslam'ın sesi ve soluğu boğmak isterken ah talihsiz adını bile bilmiyorum. O talihsizlenim. Ama Kur'an ona mümin ali firavun diyor. O şeref sana yeter. Bu Allah şahit. O Ebubekir kadar sana da aşığım. Allah şahit sana da aşığım. Hz. Musa'nın sesini, soluğunu, küfür kesmek isterken ileriye atılıyor ve şöyle diyordu اَتَقْتُلُونَ رَجُلَنَنْ yaku'l Rabbi Allah". Bu Firavun'un amcazadesi, Sarra validemizin veya Asya validemizin kardeşiydi. Orduların kumandanıydı. Dinini ketmetmişti. Ama belli bir noktaya gelince Sıddık Süleyman gibi yeter mi artık! gelen üstadım diyecek ileriye atılacaktı. Yeterli ve diyordu. Etaktulune reculen en yakula rabbiyallah ve kad caekum bil medinat rabbikum. Aradan dinlerce sene geçiyor. Hiçbir şey değişmiyordu. Aynı naşir, aynı peygamber ve aynı kullanma, aynı bovmate şebestleri Aynı nuru söndürme teşebbüsleri ve mümin aleyh Firavun o devreye göre Hazreti Muhammed ölçüsünde büyüklükle aynı sözlerle atak raculan en yekul rabbi Allah. Rabbim Allah dediğinden dolayı öldürecek misiniz? Dünyanın çeşitli yerlerinde müminlerin günahı nedir? Fendi bozulan Sofya'daki küfrün Müminlere karşı cevap gördüğün o zulümlere esas teşkil eden şey nedir? Rabbiyallah demeden başka günahsa, günahları var mıydı bu insanların? En Rabbi rabbiyallah'tan girdim ben oraya. Bin bir hadise ve kaile diken değil, çengeller gibi ayağına da değil, kalbine saplanıyor. Hazreti Bekir'in. fütursuz olan hadiseleri sadece Allah'ın icraatını Derin bir hayret ve bir hayranlıkla seyrediyor gibi seyrediyor. Ey Rabb ahlemek ediyor. Ben de çok defa dinimin ucuna kadar geliyorum ama o sözü söyleyecek yürek yok. Ey Rabb ma ahlemek. Ey Rabb mazlum inliyor, mağdur inliyor, mahkum inliyor. Zalim mazlumun iniltisinin neyi gibidir? İnlayan inliyor, derisi yüzülen de yüzülüyor. Başkası bir başka sevda da. Ne kadar halim selimsin sen Allah'ım? Ey Rabb'ma ahlamak diyor. Ey Rabb'ma ahlamak diyor. Ne kadar halim selimsin? Allah'ın bu imhali mehil vermesi, Akif'i bile merhumu. O kadar şirazeden çıkarır ki, sözlerinde isyan vardır ve onun için ağzın kurusun der bir yerde. Tecelli etmedin bir kere cemalinle, 350 milyon 1 milyar bir milyar bugün bir milyar ruhu öldürdün celalinle, oturmuş eylemirken haşa senin zevalinle, nedir ilhad imhalin, bu samitin faalinle, Nedir müst Nedir ilhadi bu samitin faalinle Nedir İslamı tenkilin bu müstercilen mekalinle Sonra da şöyledir sus ey serser Durmaz cihanın seyri mutadı Ne sandın ve enleyse lil insani illa ma seâvardı sa Ne sandın İnsana sayinden başka ne vardır? Yollara takılıp kalınıyorsa şayet Yola ada erkanı sen öğreteceksin Yol geçirmiyorsa geçip göstereceksin Ve şayet İslam dünyası inliyorsa Bu inilti sen keseceksin İnsana sayinden başka ne vardır? Diyecektir Onu da isyana sert edecektir Ağzın kurusun yok musun? Ey adli ilahi diyecektir. Evvela istiğfar edecek, sonra adeta çileden çıkan, insan, zırapla hezeyana giren dev şair. Azım kurusun, yok musun ey adli ilahi diyecektir. Tassih gerekirse, ey rahmet ilahi demek daha uygun olacaktır. Çünkü Allah eğer adaletiyle hükmedecek olursa, yüzünde hiç kimse ayakta kalamaz. Çünkü biz öyle şeyler ettik, öyle şeyler karıştırdık ki adilane bir muhakemede bize hakkı hayatın tanınması mümkün değil. Biz Allah'ın rahmetinden, Allah'ın adaletinden rahmetine sığınıyoruz. Allah rahmaniyet ve rahimiyetiyle bize muamele ihsan eyle. Yol dikenli dedim. Henüz. Mekarihi geçemedim. Huffetil cennetu bil mekari. Ne kadar arz edecek arz edecek şeylerim vardı. Fakat saatin dakikaları geriye sayıyor. Ömrümüz gibi. Ben de bu beş on dakikayı değerlendirmeye çalışacağım. Geriye sayan ömrünüzü Değerlendirme mecburiyetinde olduğunuz gibi. Allah Resulü'nün bir başka imtihanı. Yol çetin. Fakat hiç tarsıntı görmez. Ayşe-i Sıddık'a, kadınlık Anam. alemine de ifra, ibret. ibret ola. Anam, anamız. Çok severiz onu. Allah'ın ona da bir şefaat hakkı vereceğine inanırız. Yedi yaş, sekiz yaş, dokuz yaş. Peygamber görmüş, Sıddık evinde büyümüş, peygamber evinde rüştünü idrak etmiş bir kadın. Günah rüyalarını kirletememiş bir kadın. Rüyalarına günah konamamış bir kadın. Ve bunları da yine Berat İstihlal'ın evinden arz edeceğim şeye bir başlangıç olarak arz ediyorum. Hiç günahı yoktur. Hiç günahı yoktur ama Allah peygamberi, Allah Ayşe i Sıddikeyi, Allah Ayşe i Sıddike'nin ailesi Sıddik'i, Allah onun annesi Ümmü Romane, Allah onun kız kardeşi Esma'yı, Allah onun erkek kardeşi Abdurrahman'ı sarsacak, ırgalayacak, Kabe'nin örtüsüne çamur atılmış. Kabe'nin örtüsünde neyi eksik yapar ki bu? Kabe'nin örtüsü de kim oluyor? Allah Resulü, Ayşe'nin örtüsü Kur'an anlatıyor. Kadınlar sizin örtünüz. Ayşe-i onun örtüsüydü. Örtü, günahlara karşı Allah Resulü'nün stresi. Allah Resulu da onun sütresi. Bir kalkan gibi Allah Resulü onu korur. O da bir kalkan gibi Allah Resulunu korur. Cami sıcak, hava da sıcak. Qul nār u jahannama ʾashaduḥar. Qul daha sıcak. Dilerim buradaki terlemeyi Oradaki terlemeye mukabil tutarlar. O zaman avamı bir ifadeyle bağışlarsanız, gel keyfim gel. Ben de terliyorum. Ve işte böyle bir terleme gününde anam evinin serinliğinde bırakmış, Allah Resulü ile beraber bir sefere çıkmış. Senin bakım ve görümünü yaparım. Şayet yaralanan olursa siye memuru gibi yaralananların sargısını yaparım. Yaralananlara su yetiştirdim. Sakilik yaparım. Bunlar senin işin değildi anam ama tenezzüle bunları yapınca çok da yakıştırıyorsun. Yakıştırıyordu. En ulvi duygularla miraca çıkıyor gibi ulvi duygularla gerilmiş Allah Resulü'yla sefere çıkmıştı. Sefer dönüşü. Tam bir muvaffakiyetle ve bir zaferin inşirahı, sevinci, hüzuruyla medeniyetin beşiği başşehri. Medine'ye İslam orduları dönerken başlarında insanlığın başkumandanı Hz. Ahmet-i mahmud muhammed Mustafa ruhum sana feda. Dönüyorlardı ama bir şom ağızı Arkadan imamın sarığı kadar nezih, Ayşe-i urbasına bir çamur attı. Bir çamur attı. Nereden gelmişti bu çamur? Niye atılmıştı bu çamur? Arkasında Yahudinin kini, garazı, nefreti vardı. Olmasaydı keşke, olmasaydı. O da kalbini açabilseydi. O da Allah diyebilseydi. O da maddeçiliği bırakabilseydi. O da Allah Resulü'nün havuzundan istifade edebilse, kasesini doldurabilseydi. Ama onun tezgahıyla bir çamur atılmıştı. Münafıklar, yani dışından inanıp içinden inanmayanlar, yani içi başka dışı başka, yani yer yer sureta mümin görünen, fakat zaman zaman daha çok Müslümanlığa gayiz, nefret ve kin kay eden, çok defa Müslümanlığı hırpalayan, zaman zamanda Müslümanlara şirin görünmeyi maslahat gören, her çağda ve her devirde olduğu gibi insanların en aşağısı münafak, <Gülüyor> kafirden daha eşit. Fak damene çamur attırılır. Allah Resulü'nün gözüne iliştir. Öyle dediler. O gözünü açıp gördüğü bu nezih damen hakkında rüyası bile bundan müberradır, mualladır, mukaddestir. Efendimiz için bu tabirleri kullanıyoruz. Âişe-i Sıddikay-i <Sessizlik> muallâ Müberra. Öyleydi ama fakat dedi kudu arttı. münafık bir laf atmıştı, delinin taş taşatması gibi. Birkaç saf mümin de bu aldatmacaya gelmiş ve inanmıştı. Ve anam benim bu imtihanda bu imtanda cenderenin içine konuyordu. Dayanamam. Dayansaydım 14 asır ötesine başımı uzatmayı çok isterdim. Hayır anam. O iş bana düşer. Çekil bir kenara. O iftirayı senin eşeğin gibi taşırım ben. Fakat çok ağırdı. Çok ağırdı. Sözlü münafıklar arasında içinde çör, çör taşıyan kirli bir sel gibi Medine'nin her sokağında geziyor. Benim efendim efendim öyle bunalmış gibi Vahyi de gelmiyor. Kur'an inmiyor. Sema konuşmuyor. Cibril çok uzakta. Tahtını nereye kurmuş bekliyor bilemiyorum. Anam yanıyor. Ebu Bekir yanıyor. Ummu yanıyor. Esma yanıyor. Ve kalbinde iman taşıyan herkes yanıyor minbere çıkıyor Allah Resulü o benim eşimdir diyor ve ben onu hep temiz tanıttım evet ya Allah. biz onu öyle şehadet ederiz kıtmirlerin şehadeti ne işe yarar varsın olsun o hep nezihidir, nezihedir bu uçum ağızların çirkin laflarından temizleyecek insan yok mu? Öyle bunalmıştır. Bu ne intihar? Bu ne burukluktur? Ağzın şeker yesin. Sen bedirde de öyle yapmıştın aslanım. Sadip muazaya fırlar. Eyi kılıcına deniyor. Ben niye aramıyorum? İslam'a atılan bu lekeyi temizleyecek mi? Her vicdan. O vicdanın eli kılıcına dayanarak, hayır, zebercedden kılıcına dayanarak ben demesini bilmelidir. Ben demesini bilmelidir. Hazreç'ten biri kalkıyor. Saad İbni Muaz'a hiçbir şey yapamazsın diyor sen. Niçin öyle demişti bilemeyeceğim bu. Çok iyi mümin. İsmini söylemeyeceğim. Çünkü çok iyi mümin öyle bir mümin ki dünya ve hadiseler Allah Resulü'nün aleyhine cereyan ettiği zaman ver elini ya Resulallah bir atı nasıl olur bu işi göstereyim diyen bir insandı ama o gün, o gün niçin öyle demişti anam da hayatının sonuna kadar hep buna hayret etmişti anamın hayretine iştiraktan başka bir şey yapmadım Hüseydi bin Hüdeyir doğruldu yapar hem de senin rahmına yapar Vahyi gelmiyordu ve anam inliyordu. Hadiseyi duyunca ayaklarının bağı çözüldü. Allah Resulü öyle buruktu ki, Çin'de bulunduğu dünyayı yaşıyor, her zaman onu gülerek karşılar, nasılsın der, iltifat eder. Yanında otururken ya Ayşe, işte Cibril yanımda, sana selam söylüyor der. Ve ben de ona... Ya Resulallah görmediğimizi görüyorsun der. İltifatına iltifatla mukabelede bulunurdum. Ama Resul-i Ekrem yüzünde bahar bulutları vardı. Böyle olunca rahmet de olurdu ama bakalım ne zaman olacaktı. Bulutlar vardı mübarek yüzün. O evde dayanamayacağımı anlayınca imtihan bakın. Yoldaki dikenlere bakın. Kalbe saplanan çengele bakın. Ashadu nasiballana lübbiyya, sümme lamsel sen çektin? Sonra sırtık çekti, sonra sırtıka çekti, sonra, sonra derecesine göre başkaları çekti. Müsaade edersen babamın evine gideyim dedim. Babamın evine gittim ve oturacak halim yoktu yatağa düştüm. Yemeden içmeden kesildi. ama sebepler bir külliye sukut etmemişti, etmemişti ki nuru tevhid içinde sırra ı ahadiye suhur etsin. İbri kopup da semadan düşen gibi bir insan durumuna düşürmemişti, düşürmemişti ki sebepler bitti, sıra müsebbib-ül geldi, ilahi ses ve soluk duyulsun. Vahyi gelmiyordu, ortalık karanlıktı. Ayşe inmiyordu. Bir gün diyor Resul-i Ekrem yanıma geldi. Gelince yüzüm ona doğru döndüm. Yataktan kalkacak halim yoktu. Yanıma sokuldu Nezahet, nezafet ve taharetten emindim. Ancak cennetteki kevserler Ayşe-i Sıdlike kadar tatılabilir. Ve Resul-i Ekrem buna inanıyordu. Yanıma sokuldu. Vahyi yok. Adeta resul Ekrem'in dudakları da vahyi adına gelen yağmurun yağmursuzluğundan dudakları kurulmuştu. O onunla ıslanıyor ve kuru çatlak çatlak olmuş gönülleri onunla ıslatıyordu. Dudağının şekeri şerbeti kıyamete kadar devam etsin. Vallahi biz de kuruduk, çok kuruduk çatlak çatlak olduk mübarek dudakları gibi kuruduk Allah ilhamlarımızı coştur. Allah bakışlarınızı ötelere ulaştırsın Allah mutfa hesabıyla dünyayı imar etme şerefiyle şeref fiyab eylesin canıma sokuldu kuruyan dudaklarıyla Bunalan soluklarıyla, kırık ses ve kesik nefesiyle. Ya Ayşe dedi, bir dedikudu var Üstesinden gelemediğin bir dedikudu var. Allah ne olduğunu biliyor. Sen böyle bir şey yapmışsan Allah zaten bilir. Ama yapmamışsan yapmış, yapmamış sözü Resulun sallallahu aleyhi ve sellem dudaklarından çok ölçülüce çıksa bile Ayşe'yi siddike Fetaneti ve zekası kendine göre ondan yorumlar çıkarmış <gülüyor> bir ok dahaya ve diyor ki yüzümü duvara doğru döndürdüm <gülüyor> bakamadım artık öyle bir şok oldum ki o anda Yakup Aleyhisselam diyecektim onun dediği gibi ne diyelim dedim Siz de bunu sonra ben desem ki bakım inanmayacaksınız Pah değilsem yalan söylemiş olacağım. Yakub'un adını bile unuttum diyor. Ne diyeyim dedim. Yusuf'un babasının dediği gibi derim. İnnemâ eşkûbâsî ve hüznî ilallah. Ya Rab. Ben de yaranıyım. Garibem, bi'kesem. Zelilem, natuan. Ve bu ruhlar. İnnemâ eşkûbâsî ve hüznî. Allah. Dağınıklığımı ve şikayetimi sana sunuyorum. Ayşe-i Sıddike diyor ki duvara doğru döndüm ben bunu okudum ki işte sebepler o zaman bir külliye sukut etmişti. İşte o zaman Gayretullah'a dokunmuştu. İşte o zaman rahmet ihtizaza gelmişti. İmtihan başarıyla bitirilmişti. Resulullah bir madalya daha almıştı. Ebu Bekir bir madalya daha almıştı. Ayşe-i da bir madalya daha almıştı. Vahdi resul Ekrem'i gökteki yağmur yüklü bulutlar gibi sarsıyor, ırgalıyordu. O yağmur yağdıracağı zaman gök gibi gürlüyordu yer yer. Bulutlar gibi şimşekler çakıyordu içinde ve kendine geldi bu defa bulutlar açılmış açılan bir gökyüzü gibi tebessüm ediyordu ve şu ayet dudaklarından sadir oluyordu burada istidradı şunu arz edeyim Ayşe'yi sığdı ki ki çok sahabinin hakkında açık kapalı ayet nazil olmuştur kendi bu derin imtihanı vermiş diploma alacaktır diplomasıyla alakalı bu mevzuda imtihana girecek bütün kadınların ilki olması, sertacı olması, sertacı iptacı, öncüsü olması itibariyle kendisine Kur'an'dan bir kısım ayetlerle diploma verildiğinin bildirilmesini beklemiyordu. Ve ben diyor ki ben çok sıkışmıştım, öyle bunalmıştım ki Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi وَدَاقَتْ عَلَيَّ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَكْ Yer bütün genişliğine rağmen Kırtlağım sıkılmış gibi bana dar geliyordu Canım çıksın anam Sana göre değildi ama Şimdi zannediyorum ötede bana gülüyorsun Çünkü öteleri kazandırdı Çünkü yolun erkanıydı Çünkü o yol Mekarihle donatılmıştı Koşa gitmeyen şeylerle Çalılarla dikenlerle Ve çakıllarla üttü Ama yine de bana Kerbela şehitleri gibi senin için inlemek düşer. Çent defa inledim. Ben benim hakkında ayet nazil olmasını hiç beklemezdim. Diyor anam. Ah anam senin hakkında olmayacak da kimin hakkında nazil olacak. Ben zannediyordum uykuda rüyada başka bir yerde ilhamen efendimize denir ki dön onun yanına o gökteki en nezih şeylerden daha nezihtir hiç beklemezdim meğer Allah ne lütufkarmış cibriyle yer yer bana selam çaktıran Allah Celle Celaluhu. şimdi de benim için şu ayetleri indiriyordur innel lezine cahu bil ifki usfetun minkum la tehsebhu şerran lekum bel hu ve khayru lekum likullim rin minhum مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمٌ Bu iftirayı bayraklaştıranlar var ya iftirayla gelenler Aişe-i Sıddike'ye çomur atanlar diyor Kur'an-ı Kerim لَا تَحْسَرُهُ شَرَّا Bunu siz kendi hakkınızda şer sanmayın. İftira sadece Ayşe Validemiz oldu ama Kur'an meseleyi Cemil Siyasıyla ele alıyor. Yani ya Muhammed sen bu meseleyi şer olarak ele alma. Ya Ali bu mesele seni daydar ediyordu. Meseleyi şer olarak ele alma. Ya Ömer bu meseleyi şer olarak ele alma. Ya Ebu Bekir, bu meseleyi şer olarak ele alma. Ya Fulan, ya Fulan, ya Fulan La tahsebuhu şerren lekum. Bunu siz sizin için şer sanmayın. Bel huve hayırlı ve kum. Bu sizin için hayırlıdır. Hayırlıdır. Zira imtihan verenler Ali ve Ala diplomalarını pek iyi üstü aldılar. İyidir, hayırdır sizin için. Çünkü fırsat kollayan münafıkların yüzünden perte sıyrıldı. Merdi ile namerdi tanıdınız. kalleşle ile yiğidi anladınız kim hakiki mümin, gerçek mümin, kim nifak içinde onu tanıma fırsatını buldunuz? Evet, perde sıyrılacak, nifak orta yere çıkacaktı. Yüzsüzlük orta yere çıkacaktı. Başlayın hayasızlık orta yere çıkacaktı. Ve o oldu. Vahyi nazil oldu. Pak dağmen pak olarak ortaya çıktı. Allah bizleri o nezahete ulaştırsın. O nezahatla haşru meşre Yolun dikenleri bu. Efendimizin geçtiği yollar bunlar. Ebu Bekirler'in geçtiği yollar. Sıddık-ı Ekber'lerin geçtiği yollar. Ama ben sadece neyini anlattım size? Cennet yolunun mekârih ile donatılmış olduğunu arz ettim. Ve kafamdaki tasarım şuydu. Bu yolun açlıklarla da insanı hırpaladığını arz edeyim, planım. Susuzluklarla hırpaladığını da arz edeyim, gördüm. Fakat fırsat bulamadım. Ve diğer yanı mevizenin وَحُفَّتِ النَّارُ idi. Cehennemde insan arzularına hoş gelen bedeni arzula rikicikliyan şeylerle çevrilmiştir ve donatılmıştır. Onu arzetmeye de fırsat bulamadım gördüğünüz gibi. Yolun bir diğer yanı da şudur: Cehennem yolu. Cehennem yolu da siz dünyada duyduğunuz, arzu ettiğiniz bir kısım gayri meşru isteklerle. Arzularla, makamlarla, mansıplarla, korkularla, makam sevgisiyle, tamayla, ile, hırs ile, başkalarına şirin görünme gibi insanı sefilleştiren kötü duygularla donatılmıştır. Bu yola bir kere girdi mi, bu kancalara takıldı mı geriye dönmeniz artık mümkün olmaz. Bir yerde şöhret karşınıza çıkacak. Bir yerde şehvet karşınıza çıkacak. Birinden kurtulsanız, öbür yolda olduğu gibi bir başkası size musallat olacak. Ama hadiselerin seyrini değiştirecek, irade insanları Allah'ın inayet ve keremiyle cehennem yolunun hakkını, cennet yolunun hakkını verdikleri gibi cehennem yoluna da adab erkan öğretecek, kilit vuracak, ölüme giden yollara... Kafatası ve insan iskeleti resmi konduğu gibi bu yol çıkma sokak diyecekler. Şairi şehrin dediği gibi ellerini makas gibi açacak kalabalıklar. Bu sokak çıkma sokak diyecekler ve o yolu Allah'ın inayet ve keremiyle kapatacaklar. Ben bunu da arız ve ahmik arz etmeyi düşünüyordum ama müsaadenizle es Muhammed okunuyor. Süleyman İbni Yesar'ın vesile-i yüsr olsun bakasıyla noktalamak istiyorum bir tane edirmek istiyorum şehvet yolu ayrı cennet yolu değerlendirebilenler için insanda şöhret ve şehvet hissinin bulunması zenginlik adına çok önemlidir Efendimiz buyurur ki ben de sizin yirmi gücü vardır. Fakat o büyük hazineyi müsbet manada değerlendirme, o insanın kametini yükseltir. Bir zayıf hadiste şöyle denir. Bir kimse faniyat ve zailattan, ister bir kadın ister başka birisi, bir kadın ister bir erkek ister başka bir şey, aşık olur iffetini bozmaz. Şehvani hisler onu kamçılar o istikamette. Fakat bu sa'a yetli sahasıdır. Düşünün çıkar. İffet gösterir. Ve bu hissini kimseye de açılmaz. Allah'la arasında tutar. Hayatı boyunca nefsinin bedeni istekleri karşısında yaka paça yaşar. Hatta bazen bu his onu öldürür. Femat ve o şehit diyor. Arz edebildin mi? Hadis zayıf. Fakat İslami bir hakikat anlatması bakımından çok önemlidir. Zira bunu Sahih Hadis değişik Sahiyeden takviye ediyor. En nazratu sahmun min sehami iblisa masmum. Man taraka mahafati abdaltu imanana yajid halawatahu fi qalbihi. Haram nazar. Şehvetli bakış. Şehvetli tadış, şehvetli duyuş, şeytanın kalbe hedeflediği zehirli oklardan bir oktur, diyor. Her kim bu oka karşı, benim korkum bana olan saygısından Allah buyuruyor, kutsa hadis, nazarına ve kelline sahip olursa, من تركا محافظة ابدلتوا ايمانا يجد Kalbinde öyle bir iman meydana getirin ki, kendi de onun zevkini duyar. Başı, zevki ruhaniye ulaşır. Bu duygunun insanda bulunması bir hazinenin bulunması demektir. Fakat kullananlar için. Toprağında petrolün bulunması çok güzel şeydir. Ama petrol kaynayan yerler haylaz çocukların oyununa terk edilirse, her yerde yangınlar, enfilaklar olur. Ama ona santofücler korsanız, ve onun üzerinde siz platformlar tesis ederseniz gazını gaz, petrolünü petrol, mazotunu mazot çıkarır değişik şekilde istifade ederseniz bu büyük enerjiden istifade etmiş olursunuz, enerji kaynağından, bu potansiyelden istifade etmiş olursunuz Şehvet de, şöhret de, ariz ve amik arz etme fırsatını bulamadım Bütün bu duygular Sizin deliliğiniz için basamaktır ama fakat cehennem yolunda sizi çeken bu şeylere karşı bütün irani gücünüzle dayanacak, dişinizi sıkacak, mükavemet edecek ve füze hızıyla cennete ulaşacaksınız. Süleyman İbni Yasar, sizin içinizdeki melahati ve cesahip, yüz melahatine sahip bir insandı. Tabi'in, Ümmü Fadıl Validemizin Mevlası'ydı köle almış, hürriyete kavuşturmuş. Tabiin döneminde 10 tane fakih fakih olarak tanınıyordu. Ben yani bunlardan bir tanesi aslı köle olan, hür sonra hürriyete kavuşan mevaliden Ümmü Fadıl valdemizin meval mevlası Süleyman İbni Yesar'dı. Çok güzeldi. Zamanın Yusuf'u denirdi ona. Çent defa kaç sokakta kendini yakacak şehvet ocaklarının kurulduğu ve şeytan tarafından körük çekildiğini görmüştü ama ateğini hiç toz toprak bulaştırmamıştı. Hiç ama. Diyor ki, hilyat Evliya gibi menkübe kitapları, sıfat-ı gibi evliya menkübe kitaplarını naklediyor. Hacca gidiyordum diyorsun. Bir aralık çadırımda yalnız kalmıştım. Önümde sofra yemek diyordum. Hasna mı hasna bir kadın çadırımın önüne kadar yaklaştı. Bana bir işaretle bulundu. Ben açtır diye sofrayı uzatınca, ihtimal benim biraz da saf derunluğuma güldü. Talebinin başka olduğunu istedi, arz etti bana. Bu defa ben de bu kadarcık dahi olsun sofra ile müsamahalı davranlarından ötürü Başımı iki dizimin arasına aldım, çocuk gibi çıkır çıkır ağlamaya başladım. Öyle ağladım ki, başımı kaldırmadığımı görünce çekip gittim. Ben başımı bir ayak sesine kaldırdım. Çadırdaki arkadaşım dönmüştü. Yanıma gelince niye ağlıyorsun dedi. Sorma dedim. Ağlamam kesilinceye kadar anlatamadım durumu. Uyumuşak tavrımla sofrayı uzatmamla kadını imrendirdim. Günaha doğru kadına bir adım attırdım. Baştan kesip atabilirdim ben bunu. Hazretim buna alıyormuş be. Bu defa arkadaş da ağlamaya başlıyor. Sen niye ağlıyorsun? Ben senin yerinde olsaydım bu kadar dayanabilir miydim bilemiyorum dedi. O da ona ağlıyormuş. Ağlayın. فَالْيَدْشَكُوا قَل۪يلًا وَالْيَبُكُوا كَث۪يرًا bir gün Allah fırsat verirse ağlamayı darz da edeceğimiz. Kur'an diyor. Wal-yabku kethiran cza enbi makerneksi Çok ağlayın az gülün. Zira kötü şeyler kazanmak şuanda bulunuyorsunuz. Kazandığınız kötü şeylerden ötürü size ağlamak yaraşır. Ağlıyor ağlıyor kabeye kadar varıyorlar. Diyor ki kabe'yi tavaf ettim. Hacerül Esledin yanında yer uykuda yer uyanık, gözlerimi yummuştum ki güzel bir adamın Kabe'yi tavaf ettiğini gördüm, tavaf ediyordu, bayıldım, yanıma geldiğinde dedim sen kimsin, dedi ben Yusuf'um dedi, şu İhfet abi desin kahramanı Yusuf mu dedim, Manallah diyen Yusuf mu dedim. ''Rabbi sicme habbü ileyyen min mâ Yusuf mi dedim. ''Evet ben o Yusuf'um'' dedim. Şehvet karşısında pes etmeyen Yusuf. ''Ya sen kimsin ben Süleyman İbni Yesar. ''Dün şu kahramanlığı destanlaştıran Süleyman İbni Yesar mı sen?'' dedi bana. ''Seninki benimkinden daha acip oldu'' dedi. ''Seninki vallahi benimkinden daha acip oldu'' dedi. Anında Kabe-i Kemalat'a varılmıştı. Kabe-i Kemalat'a varılırken Kabe'ye de varılmıştı. Şehvet yolunda iffet temsil edilmişti. Ve mükafat orada kendilerine lütfedilmişti. Cehennem yolu, huffetin nârı bişşehavad sehvasınca beşeri istekler ve arzularla donatılmıştı. İmkan olsaydı bu hususta diğeri gibi ariz ve amelik arz edebilseydim. Ama yakın mevzularla alakalı arz ettiğim hususları irfanıza havale ederek, sizi bu kadar yorduktan sonra söylenecek şeylerle ince rahatsız ve iz etmiş olurdum zaten. Beni bağışlayın. Estağfurullah. Rabbim hem sizi hem de beni bağışlasın. Rabbim ümmeti Muhammed'i bağışlasın. Rabbim bu camileri daha güzel, iyi değerlendiriyorlar. Hocalarımız, müezzinlerimiz, müftülerimiz, vaizlerimiz onları onlarla beraber fakiri de rıza istikametinde ihlas dairesinde hakkın, hakikatin gür sesi haline getirsin. Kainatları lerzeye getirecek ses ve solukta bulunma daha doğrusu ölüleri ihya etmek için nefeste bulunma lütfuyla bizleri serfiraz eylesin. Amin. İman Kur'an'dan başka bir şey düşünmeyen ve ülkeye bu, bu istikamette hizmetten başka bir şey düşünmeyen sizlerin iradelerinize fer versin. Amin. Ruh gücünüzü kazandırsın. Amin. Sarsılmadan, kötü ezdemeden şeytan ve şeytanın serip ortaya koyduğu tuzaklara pes etmeden sahili selamet olan selama çıkmaya Udhuluha aminin kitabını duymaya Vesikallezine teqavrabbehum iler cenneti sırrıyla serfiraz olmaya sizleri muvaffak eylesin sizleri onunla şeref eylesin Allah-u Teala el doğuruyoruz Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع الذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وَعَلَىٰ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرَضِينَ رضوان الله تعالى عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله İnna Allah Rascir bil-ı̣abad. İsmi Allahı̣l-ı̣raḥmān ı̣raḥīm. Ve ı̣abād-ı̣raḥmān ı̣l-ladīn yemşūn ı̣l-ārūz وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِلَى آخِرِ السُّورَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُمُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَعَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ adede halqik ve rıza nefsik ve cüne tarşik ve midad kelimatik amin ya erhamer rahimin ve elhamdülillahi rabbil alamin aziz kardeşlerim hep öyle diyorum demeye devam edeceğim cenab-ı hak davranışlarımızı ihlas çizgisine hidayet buyursun bizi sırat-ı müstakime ulaştırsın ve o çizgide niyetlerimize göre bize muamele etsin. Benim size bir şeyler anlatmaya çalışmam anlattım diyemem. Sizin de bir şey var zannıyla rahatınızı, istirahatınızı, uykunuzu, huzurunuzu, gecenizi Hatta çok hayra, berekete, yümne esas teşkil edebilecek koca bir gününüzü vererek buraya geliyorsunuz. Benim elimden gelse bu Allah benim içime bir şey koysa, sizin sinelerinizin kilitlerini de benim elime verse, içime döktüğü her şeyi sinelerinize boşaltır, öyle giderim. Ama kendisi muhtac-ı geda, kime himmet edir. Sizi niyetlerinize havale ediyorum. Niyetleriniz için de rahmeti, inayeti, keremi, deryalardan geniş olan, kainatlardan geniş olan Allah'ın engin rahmetine, engin inayetine havale ediyorum. Sizi ve bizi doyuracak, tatmin edecek, arzuladığımız her şeyi bize verecek yalnız ve yalnız O'dur. O her şeye kadirdir. Ona teveccüh eden her şeyi bulmuş olur, onu kaybeden de hiçbir şey elde edemez. Her defa huzurunuza çıkışta belki bu sondur diyorum. Ya umumi durumum itibariyle, ya ahval-i hususiyem itibariyle bir kere daha sohbet edemem mülazası ile huzurunuza çıkıyorum. Ama zannediyorum bu dördüncü oldu. Temadi edip giden mevizelerde de hep böyle düşünmüştüm. Onun için ruhumda ve zihnimde istifrar yakalayamadım. Belki son olur bu, ne olur ne olmaz, elimden geldiğince denmesi gerekli olan şeyleri diyeyim dedim. Heyhat hiçbirini diyemedim. Ancak dilimin dönebildiği şeyleri söyledim. <gülüyor> Cevabım hazır değildir. Bana sorarlarsa fırsatları nasıl değerlendirdim? diyeceğim hiçbir şey yoktur. Kasem ederim diyeceğim bir şey yoktur. Ancak belki karıncanın dediği gibi derim. Diyemedim ama yolunda olmaya çalıştım. Otuz sene hep demenin kapısını vurdum. Diyemedim. Belki bir gün derim dedim. Ama şu ana kadar diyemedim. <Gülüyor> Demek odur ki insan aşk derken, muhabbet derken, şevk derken, iman derken o çatlayı verir. İşte bu iş böyle olmalı. İnanan ölür Allah derken. İnananın sinesi durur Allah derken. İnananın bakışları bulanır. İşte bu iş böyle denirdi. İşte ben bunu diyemedim. Keşke diyebilseydim. Onun için bir ay evvelki Meviz'den sonra tam cemaate bir şey deme zamanıydı. Milletime olan heyecanımdan düşündüm kalbim durdu ve öldüm diyecektim. Ama ne talihsiz insanmışım ki hayatımda bir kere demesini yakaladığım sözü söyleyemedim. Okuduğum ayetten az buçuk sezmişsinizdir. Ben mümini, yeryüzünde emniyetin temsilcilerini topyekün insanlığın beklediği huzuru yeryüzünde temsil edecek insanları Size takdim etmeyi düşündüm. O düşünceyle geldim buraya. Rabbimin inayet ve keremiyle inayeti başımızdan eksik olmasın. Her şeyi onun inayetinden bekliyoruz. Mümin iman eden insan demektir. Mümin emniyetin kaynağı insan demektir. Mümin kelimesi, iman kelimesi, eman kelimesi, emniyet kelimesi. Hepsi aynı kökten gelirler. Emanet kelimesi de aynı kökten gelir. Yeryüzünde emniyet, yeryüzünde emanet düşüncesi, yeryüzünde iman meselesi, imana bağlı itminan meselesi, Allah'a güven meselesi, cenneti arzulamada recanın tam olması meselesi, cennet cehennemden kurtulma mevzunda o mevzuda recanın tam olması meselesi, hepsi iman kökünden kaynaklanır bunların. Mümin bütün bu manaları ruhunda temsil eden insan demektir. Mümin Allah'a inanan, mümin Allah'ın Resuluna inanan, mümin öldükten sonra dirilip cennete gireceğine, cehennemden kurtulacağına inanan, mümin Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede edeceğine inanan insan demektir. Geriye dönüyorum, mümin şahsi hayatı adına emniyet kaynağı varlık demektir. Mümin içinde yaşadığı toplum adına emniyeti temsil eden demektir. Mümin insanlık adına emniyetin temsilcisi demektir. Yeryüzünde emanet varsa aynı kökten gelen müminle kaimdir. Yeryüzünde emniyet ve güvenden bahsediliyorsa Allah'a iman etmiş arpa kadar şeylerin dahi hesabını Allah'a vereceğine inanan insanlar tarafından ancak temsil edilebilir bu düşünce. Her şey düğüm düğüm. İmanın etrafında dönüp durmaktadır. İman, emniyet için, güven için, emanet için adeta Kabe gibidir. Bu Kabe'nin etrafında emniyet, güven, emanet hepsi taif gibi tavaf eder durur. Bugün yeryüzünde emanet, yeryüzünde güven, yeryüzünde emniyet kime emanet? Yeryüzü kime emanet? İnsanlık kime emanet ve bizler kime emanetiz? Kim bakar, görür ve gözetirse biz gözetilmiş olacağız. Kim yeryüzünü görür, gözetirse yeryüzü gözetilmiş olacak. Kim insanlığın hukukuna riayet ederse insanlığın hukuku gözetilmiş olacak. Kime emanetiz? Beşikteki yavrular kime emanet? Sessiz sessiz ve gaflet içinde uyuyan insanlar kime emanet? Evlerinin içinde hiçbir şeyden haber olmayan insanlar kime emanet? Tantlar ve evleri delip öbür tarafından geçen insanlara mı? İnsanlığı öldürmek için füzeler kurup bekleyen insanlara mı? Vahşetle tarihte kendilerini vahşetle ispat etmiş insanlara mı? Yeryüzü emniyetten uzaklaştırılmış, tecrid edilmiş... Yeryüzü hangi emin Ellere emanet Söz sultanı bir yerde dua ederken Emanetini alacağın güne kadar Bizleri emanette emin kıl Sözüyle noktalar meseleyi Çok önemli bir meseledir Biz hepimiz emanetçileriz Yeryüzünde güç ve kuvvet Sahipleri de emanetçilerdir Fakat o emanet çoktan Zayi olmuştur Emanetin zayi olduğu kutuptan noktadan Bakınca kıyameti bekleme Zamanı gelmiştir Zira Hazreti Muhbir Sadık Masu şöyle buyuruyor. İza du emanetü fentezir Emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekle. Keyfe du emanetü ya Resulullah? Emmeta du yi'at emanetü ya Resulullah? Emanet ne zaman zayi olur? Buyurdular ki iza wusside emru ila gayri ehlihi fentezir es Emanet ne ehillerin elinde. İşi bilmezlerin elinde Himaye görmesi Gerekli olan bir mesele zalimin elinde Dünyanın zimamı Zalimin elinde, gaddarın elinde Hotfuruşun elinde Olduğu zaman kıyameti bekle Buyurdular Şimdi siz merak işten mavera un nehre kadar bakın Ve bir dönemin dertlerini dile Getiren Dasitani şairin sözlerini dinleyin Harabeller, yıkılmış Hanumanlar, kimsesiz çöller ''Başsız ümmetler, emek mahrumu günler, fikri ferda bilmez akşamlar, tegallüpler, esaretler, tahakkümler, mezelletler, türlü illetler, türlü iftilalar, emek mahrumu günler, fikri ferda bilmez yeldalar.'' Gündüz olmayan geceler ve sonra ciddi bir inkisar içinde bir yerde dediği gibi ''Ey yolcu dur beraber ağlayalım.'' Duyan yok, ses veren yok... Bin perişan yurda başvurdum... Harabeler gördüm... Yıkılmış hanumanlar gördüm... Zalimler gördüm... Zalimlerin hayhuyuna şahit oldum... Mazlumların iniltisini ne gibi dinledim... Ama ne duyan var ne de ses veren var... Yolcu gel baş başa verip beraber ağlayalım... Dünya zalime emanet edilmiş... Zalim işte istediği gibi kesiyor, biçiyor... Zalimler yeryüzünde devletleri terör hesabına kullanıyor. Zalimler anarşi ekiyor, nihilizm biçiyor. Zalimler insanlığın huzurunu selvedecek şeyleri yetiştiriyor. Terörü devletler yetiştirir. Mazlum milletlerin başına salarlarsa ne diyeyim ben de şaştım dediği gibi. Kimden kime şikayet edeyim. Hakim müddeyi olursa kime şikayet edeyim ben de şaştım. Ziman başkalarının elinde bir kere nele geçirmişler istediği gibi kesip biçiyorlar ve bunlara kimse ses çıkaramıyor. Çünkü muvazenede bunlara dur diyebilecek güçlü bir devlet yok, caydıracak güçlü bir devlet yok, eziyorlar mazlumu. Bu itibarla güvene güven cemaatine, emanet düşüncesinin yeniden yerine oturmasına, Emniyet mülaazasının yeniden istikrar kazanmasına, güven ve huzurun beraber gelmesine yeryüzü her günkünden daha çok muhtaç bugün. Muhtaç bugün. Bir Resulullah bekleniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir daha peygamber gelmez yeryüzüne. O gelmiş sözün söylenmesi gerekli olan en sonuncusunu söylemiş. Hazreti Mesih'in müjde verdiği gibi ben gidiyorum... Faraklit gelsin diyecek çok şeyler vardı ama bunları o söyleyecek. Sözü ona bırakıyorum. Zira söz sultanı odur. Allah bizi o söz sultanının izinden ayırmasın. Bütün bu taallüplerin, esaretlerin, tahakkümlerin, mezelletlerin bertaraf edilmesi için yeryüzünde emniyet ve güveni, huzur ve itminanı, sevgiyi ve saygıyı temsil edecek Hazreti Muhammed'e ihtiyaç var onun solukladığı sallallahu aleyhi ve sellem o bad nesime ihtiyaç var onun gelmesine ihtiyaç var o zaman bir hamlede başlarda gezen ayaklar suya erecek bir hamlede pek çok şey hallolacak aklıma hutur eden şeylerle size sesleniyorum tasannuattan tekellüfattan uzak kalmaya çalışıyorum bir veladet münasebetiyle defaatle arz ettiğim bir şeyi saadenizle yine ona bir davetiye o ruha bir çağrısa dedinde arz etmek istiyorum 14 asır evvel bir böyle geceydi Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi Lakin o ne husrandı ki hissetmedi gözler Lakin bugün de hissetmiyor ya Lakin o ne husrandı ki hissetmedi gözler Kaç bin seneydi halbuki bekleşmedelerdi Nereden görecekler? Göremezlerdi tabii.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 Derken kırkına varmıştı ki o masum, başlarda gezen ayaklar suya erdi. Aczin ki ezilmek de hakkı dirildi, zulmün ki zevali aklına gelmezdi, geberdi, geberecek. Aczin ki ezilmekti hakkı dirildi, zulmün ki zevali aklına gelmezdi, geberdi. Dünya neye malikse onun vergisidir hep, şahidiz buna. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi, medyundur o masuma bütün biri beşeriyet. şeriyet. Ve ellerimi kaldırıp son Mısra'yı söylüyorum. Yarabh mahşerde bizi bu ikrarıyla açt et. Yarabh mahşerde bizi bu ikrar açt Soluklarına muhtacız. Oturmuş bekliyoruz. Kış gecelerinde oturmuş bekliyoruz. Taht titriyor, terliyoruz. Kış gecelerinde Muhammed'i solukları bekliyoruz. Beşer onunla emniyete kavuştu. İnsanlığı onunla huzuru yakaladı. Kardeşçe yaşadı. Kardeşçe dünya idare edildi ve yıllar yıllar insanlık başı dişi ağırmadan huzursuzluğa düşmeden, duçar olmadan tam bir emniyetle güven içinde yaşadı. Güven benim size arz edeceğim mevzu. Güven menşei ve kaynağı itibariyle. Güven dayandığı temel dinamikler itibariyle, esaslar itibariyle. Rabbimin İnayeti ve Lutuna dayanarak arz etmeyi düşünüyorum. Güven bizim yamaçların gülüş şeyidir. Güven bizim yamaçlarımızda çiçek açtı karşı çiçekleri gibi. Cehalet karları buzları, aysbekleri eriyince arkadan gülü Muhammedi gibi kar çiçekleri açtı. İnsanlık güveni bizimle tanıdı. Emniyeti bizimle tanıma şerefini elde etti. Biz dünyaya geleceğimiz, dinle, diyanetle kendimizi bulduğumuz andan itibaren dünyaya geleceğimiz ana kadar, güne kadar, eyyama kadar insanlık emniyet arıyordu ama emniyet adını emniyetsizliğe düşüyordu. huzur adına huzursuzluk içinde bocalayıp duruyordu. Bütün enbiya, insan emniyete aykırıp durdu bizim yamaçlarımızda. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوْحُنَ لَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ Nuh kendi cemaatine demişti Allah'tan korkmuyor musunuz? Ben size emniyet vaad eden bir elçiyim. Emniyetle geldim. Emniyet mesajı getirdim. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ هُوْدُنَ لَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ Arkadan hud geliyordu. Allah'tan korkmuyor musunuz? Ben size emniyetle geldim, huzur mesajları sunuyorum diyordu. Arkadan geliyordu seyyidine Hazreti Salih. Kavminin cebrine, ceberutuna rağmen اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَالِحُنَ Kardeşçe geldi, kardeşçe işlerinde göründü, kardeş gibi muamele yaptı, kardeş gibi davrandı ki Kur'an اِذْ <gülüyor> قَالَ Kardeşleri salih, kardeşlik tavrı içinde onlara davranmıştı. ''Ela tettekûn'' Takva dairesi içine girmiyor musunuz? Allah'ın himayesine hala sığınmayacak mısınız? Allah'a dahalet etmeyecek misiniz? Ben onun yanından size gelen, dost doğru sözlü, emniyet vadeden bir elçiyim diyordu. İnsanlık ne kadar dinledi, ne kadar itaat ettiler, ama bunlar bizim yamaçlarımızın gülleri. Lut aleyhisselam geldi, başı dönmüş, bakışı bulanmış, Sütratı değişmiş kaba saba bir cemaate. İzkalelhum <gülüyor> ruhlarından girdi kardeşleri olarak davrandı kardeş gibi muamele etti ve Kur'an diyor kardeşleri lût onlara dedi elatettaqun inni lakum resulun emin fattaqullah waatiyun Allah'tan korkun ve bana itaat edin ben emniyet vaadeden bir elçiyim. Şuaib Aleyhisselam geldi, قَالَ لَهُمْ شَعِبُنَا لَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ رَسُولٌ اَم۪ينَ رَسُولٌ ''Hep Resul'un amin dediler. Kendilerinde Resul-ü Emin'den bir reşah vardı. O deryadan bir damla vardı. Herkes kendisini o şeyi temsil ediyor gördü, o yolda gördü. Söyledi durdular. Anlattı hakikata tercüman oldular. Ta gerçek Resul-ü Emin geleceği ana kadar arkadan gele gele öyle bir Resul-i Emin geldi ki cahiliyenin başı dönmüş insanı bile ona Muhammedül Emin dedi. Emniyetin tek temsilcisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilmem ki 20. asrın cahiliyesi mi daha insaflıydı yoksa 14 asır evvelki ilk cahiliye mi daha insaflıydı o devrin Firavun'u Nemrud'u Hazreti Muhammed Mustafa'ya Peygamberliğine karşı çıksa da Muhammedül ül Emin diyordu. Hayatında yalan olmayan insan, hıyanet görülmeyen insan, emniyete riayet eden insan, güvenin temsilcisi insan, Muhammedül Emin. Ve bizim kelime-i tevhidlerimize girdi. La ilahe illallah, el melikül hakkun Mubin. Hakkıyla Melike hak olan, apaçık melik hak olan Allah mabudu bil hak, maksudu bil İstihkak ve arkasından bu iman bestesinin ikinci mısraı. Muhammedur Resulullah, es-Sadiq, el-Va'd, el-Amin. Sözünde dostoru olan Muhammedur Resulullah her yerde öyle tanındı. Öyle bir tanındı ki ...daha sonra peygamberlik adına sunacağı mesajlar daha önceden yatırımını buldukları için mesajını teklif edeceği zaman pek çoğu birden hemen kabul edeceklerdi. Ve netekim bütün şiddete dehşete ceberute rağmen Hazreti Ebu Bekirler, Hazreti Osmanlar, Hazreti Talhalar, Hazreti Zübeyirler, Sa'di ibn Ebi Vakkaslar, Said İbni ...ben Allah'ın peygamberiyim deyince hiç tereddüt etmeden kabul ettiler... Peygamberliğe delilin nedir demediler. Çünkü hayatlarında bir kerecik olsun hiyanet yakalamamışlardı. Bir kerecik olsun yalanına şahit olmamışlardı. Bir kerecik olsun ters bakışını görmemişlerdi. Öyle inanmışlardı ki peygamberlik bilmiyorlardı ama insanlığın kurtuluşu bahis mevzu ise şayet onu Hz. Muhammed Mustafa gerçekleştirecekti. İnsanlığın kurtuluşu bahis mevzu ise şayet onu Hz. Muhammed Mustafa gerçekleştirecektir. Muhammedur Resulullah, el-sâdîk, <Sessizlik> el-va'dul-e'mîn. Zira davranışlarına bakınca bunu apaçık göreceğiz. Yanında birisi hayvanı aldatıyor. Külahını açmış boş, külahını hayvanı davet ediyor. Külahın içinde bir şey olmadığını görünce kaşlarını çatıyor ve rahatsızlığını hisar ediyor. Utanmıyor musun haliyle diyor. Bir hayvanı boş bir külaha davet ediyorsun, hayvanı kandırıyorsun diyor. Hz. Muhammed'le gelen emniyet bu kadar bu boğutlu ve bu kadar derindir. Sahabileri Ebu Davud'un sünneninde nakledildiğine göre bir seferden dönerken kuş yavrularını alıyorlar yuvasından. Ve ana kuş gelip Allah Resulü'nün başında pervaz ediyor. Çığlık atıyor ve dönüyor. Bunu görünce böyle gözleri doluyor. Doluyor ve şöyle diyor. Bu hayvana eziyet eden kimdir? Götürsün yavrularını koysun. Kalbi o kadar rakik. Şefiklerden şefik. Bir şefiki Habib ki konuştuğu zaman göksema arz duruyor, onu dinliyor. Çocuklara vaat ettiği şeyi yerine getiriyor. Hulf-ül vatıyanettir. vermemek bu emanetsizliktir. O en küçük meseleye kadar emanetleri ayette fevkalade hassasiyet gösteriyor. Öyle hassasiyet gösteriyor ki yine sürende görüyoruz. Abdullah ibn Ebil naklediyor. Alışveriş yapmış. Paranın taatisi mevzuunda sözleşmiştik. Ben unuttum sözleştiğimiz günü. Ancak üç gün sonra aklıma geldi. Gittiğimde orada bir taşın üzerinde oturmuş bekliyordu. Hem vahyin zerresi gelmemişti. Vahya adına bir ışık parlamamıştı. Biz cahiliyemizi yaşıyorduk. O da peygambersizlik döneminin ızdıraplarıyla iki büklümdü. Üç gün sonra geldim. Taşın üstünde oturuyordu. O ne olgunluk, o ne derinlik. O diye ne liyakattır ki üç gün orada bekledikten sonra, girip çıktık bekledikten sonra dudaklarından dökülen sözü bize şu sözler olarak naklediyorlar. Ya feta, şakakta aleyye, delikanlı bana ızdırap çektirdin üç gündür, işte hepsi bu kadar. Varsa bir başka dediği getirin. Nedendi? Söz vermişti, sözünde duracaktı. Emniyet duygusunu koruyacaktı. O güvenilmeyen bir insan olunca peygamberliğe ait mesajları nasıl sunacaktı ki? Kim onu dinlerdi? Sözünden dönen bir insanı kim dinler? Bağışlayın dalavere dubar arkasında olanı kim dinler? Politikalarla başkalarını ifade edeni kim dinler? Yalanla insanın arkasından sürüklemek isteyeni kim dinler? Allah Celle Celaluhu. Onu kudsi cennet çizgisine çekmişti. Ta baştan adasından doğduğu andan itibaren peygamberdi. Daha öte kendisi şöyle diyor. Zayıf da olsa bir hadis-i şeriflerinde şöyle diyor. Kuntü nebiyen ve âdemü mütecendilun beynel ma'i Ben peygamberdim. Henüz Hazreti Adem taş-çamur arasında çırpınıp duruyordu. Ben peygamberdim. Henüz Hazreti Adem Taş ve çamur içinde, toprak ve çamur içinde kıvranıp duruyordum. Anasından doğuşuyla peygamberdi. İnsan neyse şayet anasından doğuşuyla öyle doğar. Sonra o istidatlar ve kabiliyetler, zeminini, zamanını, vasatını bulursa gelişir. Hz. Muhammed Mustafa'nın bütün istidat ve kabiliyetleri Allah medresesinde, Allah'ın eliyle, Cenab-ı Hakk'ın vahyisiyle, Allah'ın rahleyi tedrisi önünde geliştirildi ve inkişaf ettirildi. Allah bir lahsa onun yolunda bizleri gafrete düşürmesin. Allah. Hayati boyunca hep emniyet ve güvenin telkin edicisi oldu. Ümmeti Muhammed güven cemaatidir ben onu arz edeceğim. Ümmeti Muhammed emniyet cemaatidir ve şu girizgâhtan girdim buraya. Emniyet bizim yamaçlarımızda çiçek açtı. Emniyeti insanlığa biz tanıttırdık. Dünya henüz böyle şeylerden haberi yoktu. Hz. Muhammed Mustafa Allah'a karşı da fevkalade güven içinde, fevkalade itimat içindeydi. Biz ona itimat edeceğiz. O Allah'a itimat edecek. Biz Allah'a da itimat edeceğiz. Allah cibrili emin kabul edecek. Muta'in semme emin diyecek. Hazreti Muhammed Allah karşısında emin olacak. Allah da Celle Celalu Hazreti Muhammed'in akidesinde kalbinde emniyet ve güven kaynağı olacak. Sarsılmadan ona güvenecek. Fıin towla fakul hasbi Allah. La ilah illallah. Alehi towkalt. Vahyu ve Rabbu Arşı Azim. Eğer onlar senden yüz çevirirlerse, eğer cihan sana arkasını dönerse. Eğer yüce davana omuz vermezlerse, gam yeme Habibim, de ki Allah bana kafidir. Arşazimin Rabbi olan o Allah'a ben güvendim, dayandım, ona tevekkül oldum. Allah'a öyle güvenmiş, Allah'a öyle dayanmış, öyle sarsılmaz bir emniyet ve güvenisiyle bağlanmıştı ki, gökler parça parça olsa başına dökülse, yer şak, şak olsa yarılsa, Alttan mamalar fışkırsa, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sarsılmayan bir güven içinde, bir itminan içinde Rab, Rabbisine bağlı bulunduğunu gösteriyor ve temsil ediyordu. Düşünün, bütün esbab ı alem aleyhinde, şartlar bütünüyle aleyhinde cereyan ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi emniyet ve güven içinde evinden çıkıyor, Hz. Ali'ye yatağında yat diyor. Ona da ruhumuz feda olsun. Kılıçların üzerine kalkıp ineceği bir yatağa giriyor.